Ölürken gözümüzü rahat yumabilmek, hani ecdat tabiri şöyle olmazsa gözüm açık gider demiş dedelerimiz. Hayır, o kadar güzel amel işleyeceğiz, saadet yolunda o kadar rahat ve neşeyle yürüyeceğiz ki ölürken rahat gözümüzü yumabilirim. Ve kalbimiz ve sururla dolu olsun. Gönül gözümüz arşı görerek, Allah'ın tecellilerini seyrederek, Mevlamıza müjde alarak kavuşalım. Kabrimiz cennet olsun. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri El-kabru imma ravdatum min riyahul cennah Vaimma hufratum min hufarin niran buyuruyorlar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Alıp gidip cenazeyi lahdine koyu veriyorsunuz. önüne taş veya kerpiç koyup toprak atıp dönüyorsunuz. İş bundan ibaret değil, asıl büyük gerçek ondan sonradır muhterem müminler. Ya. Koskoca bir ömrün birer birer sorulacağı alemin başlangıcı. Evet, söz dinlemişsek, Allah'ın davetine icabet etmişsek... Resul-i Zişan'ın çizgisinden ayrılmamışsak, insani ve İslami vazifelerimizi bir hakkın yerine getirmiş isek, neşe ve tebrikler ve tesitler, orada başlıyor muhterem eminler. Evet. Rabbimize niyaz ederim, aksi tecelliden Mevla inananları muhafaza buyursun Teala muhterem müminler yol çok açık kapı caminin muhterem cemaati Allah'a yemin ederim ki yol çok açık çok. kuşluk vakti gibi her şey açıkça beyan edilmiş bütün mesele insanoğlunun iradesini kullanması söz dinlemesi hakkı seçmesi Allah'a ve Resulüne itaat etmesine bağlı yoksa İslam'da hiçbir şey mübhem ve muğlak bırakılmamıştır her şey gün ışığında muhterem mimiler. ama ne gariptir ki dünya darul intihandır ve sünnetullah böyle gelmiş, böyle gider. Hazreti Adem'den bugüne insanoğlu şımarmıştır, azgınlaşmıştır, nefis ve şeytana uymuştur. Hakikat ve gerçekleri bir tarafa iterek zulmetin ve zulmün gayyalarına başaşağı yuvarlanarak ebedi hüsrana gömülüp gitmiştir. Halbuki ise Gerçekler, gerçekler Allah ve Rasullerince hele bizim için Hatemül Enbiya, İmamül Enbiya, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tarafından tespit edilmiş beyan buyurulmuştur. Muhterem Müminler, öyleyse ben tekrar tembih ediyorum. 47 senedir ikaz ettik, tembih ettik, konuştuk ve konuşuyoruz. 47. sene tekrar gene söylüyorum Geliniz eğer saadet istiyorsak Kelamullah'a ve Resulullah'ın davetine kulak verelim İşte bakınız Hidayeti müjdeleyen Yol gösteren bir ayeti kerime daha Estaizu billah Ve men yuta'illâhe ve resûle Fâ ulaik bağ al-lâzîn anam Allah ʿalayhim min al-nabiîn wa sidiqîn wa al-shuhdâi buyuruyor ki bir kimse Allah ve Rasûlûne itaat ederse, efendiler, muhterem cemaat, duyuyor musunuz? Bir kimse yaratanına, halikına, razikına Rabbine itaat ederse ve ikinci mühim şart olarak Resulüne de itaat ederse bu ikisi birbirinden ayrılmıyor muhterem Müslümanlar Allah'a itaat Resulüne itaat şimdi bağışlayın beni muhterem Müslümanlar Kur'an'a göre İslam diye bir dalga tutturdular evet Kur'an'a göre İslam bir şeylerden kaçıyorlar Aziz cemaat Çok gizli korkunç bir fikir sistemi Bir şeylerden kaçıyorlar Veya bir yere yaranmak Yaltaklanmak istiyorlar kahpeler Kur'an'a göre İslam diyor da Hazreti Muhammed'e göre İslam demiyor Halbuki ise Kur'an-ı Hakim'in Sahibi Münzili kelamı sahibi Cenab-ı Hak ama Kur'an-ı Hakim, Hz. Muhammed Mustafa'ya nazil olmuştur. Sahibil Kur'an kendisidir. Kur'an'ı tatbik eden şari azam, derslerimizde bunu persinliyorum, çelik siviyle, şari azam, şeriat koyucu, Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam, muhtemel Müslümanlar, zaten edille-i şer'iyeyi zaman zaman, duyuruyoruz. Mahalle mektebinde okudunuz ey müminler diyoruz. Kitap, sünnet, icma ümmet, kıyas fukaha olarak edinle şer'iye dörttür. Ama asl olan ana kaynak Kur'an-ı Hakim ve sünnet-i Nebiyyina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hatta muhterem Müslümanlar Kur'an gerçeği, Kelamullah'ın bizzat ifade ve beyanı, Estaizu Billah Men yutğer Rasule Allah. Dikkat buyurunuz, aklınızı, fikrinizi, vicdanınızı, izanınızı, her şeyinizi bu nokta üzerine çekmek istiyorum. Men Rasule fakat Allah. Bir kimse eğer Rasule itaat ediyorsa, o vakit Allah'a itaat etmiş olur. Yani kalsada biri. Şimdi moda haline geldi muhterem Müslümanlar. Kur'an hediye ediyorlar. Öpüp başlarına koyuyorlar. Allah'ı seviniz diyorlar. Ne güzel şeyler bunlar değil mi? Muhterem Konyalılar ne güzel şeyler bunlar. Ne arşi, ne semavi, ne ulvi, ne ali şeyler. Ama Resulullah'ın getirdiğine tabi olacaksınız deyince... Hıngıldamaya başlıyor. Vay zalim vay. Ya 2000. yıllarda hiç şeriat tatbik edilir mi diyor. Dünya aya çıkarken biz demek Kur'an hükümleriyle mi amel edeceğiz? Şeriatçı mı olacağız diyor. Sen bu akıl ve sevdada gittiğin müddetle kesere bile sap olmasın. Değil Allah'a kulluk Zalim adam sen bu akılla gittiğin müddetle Kesere bile sap olmazsın Çünkü İslam keyfi değildir Arşidir, ilahidir, semavidir Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem Devrinden sabahı haşrı kadar Ezeli ve ebedi rehberdir Ve tek önderdir Ve Kur'an-ı Kerim açık olarak Tasfih-i ve buyuruyor. Men yuta'ir rasule fakat Allah. Bir kimse eğer rasule, sünneti ve ahlakı ve şeriatinin külliyatında itaat ederse o vakit fakat ata Allah. Allah'a da itaat etmiş olur. Gençler, gençler Beyninize perçinliyorum gençler. Muhammedi olacaksınız. Tahsilinizde Hizmetlerinizde Atideki ünvanlarınızda Vatan ve memnete karşı Borcunuzu öderken Ev ve ailenizde ilminiz ve çalışmanızda Her şeyinizde Her boya sizin için mübah olabilir ama Bir boyayı Katiyetle terk etmeyeceksiniz Hazreti Muhammed'in Boyası Muhammediyül Meşref ya meleklerin kıskandığı nezahet, meleklerin kıskandığı nezaket, meleklerin kıskandığı ahlak, meleklerin kıskandığı ulvi ve ilahi tabiat, insanlık ve beşeriyetin en büyük insanı. Deste yeri geldikçe söylüyoruz muhterem Müslümanlar, Amerikalı, Amerikalı bir ilim adamı. Hiçbir akımın esiri olmayan, hür düşünen Amerikalı bir ilim adamı Hazreti Adem'den gününe kadar 8-10 sene evvel gazetelerde inkişar etti. İçinizde kesip saklayan bile vardır. 100 büyük adam diye seçmiş insanlık ve beşeriyet içerisinden ilki ve en büyüğü İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi Hazreti İsa'nın ümmeti Hristiyan, Amerikalı bir Hristiyan ve ilim adamı öyle olduğu halde yavrular. Öyle olduğu halde kainatın akışı içerisinde en büyük insan, Kubbe-i Hadra'nın sahibi ve beşeriyetin ezelden ebede en yüce peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselam. Men yuta'ir rasuleh. Fekat ata Allah. Muhterem Müslümanlar. diğer Ayi Celle bakınız. Estaizu billah. Ve Allah'a ve rasulehu. Ve la tenaze'u. Fetefşelü ve tezheberihukum basbiru. İnnallaha maaz sabirin. Hani birlik, beraberlik, vatandaşlık falan. Kuvvet ondan doğar falan diyorlar ya muhterem Müslümanlar. Bakınız gerçek birlik ve dirlik. Gerçek sevişme ve kardeşliğin tek yolu ve eti ve Rasulü'hu Allah'a ve Rasulü'ne itaat ediniz. Konya'nın Konya'nın şerefli cemaati, aziz Müslümanlar, duyuyorsunuz değil mi Allah'ın kelamını Allah ve eti Allah'a ve Rasulü'hu Allah'a ve Rasulü'ne itaat ediniz ve la niza çıkarmayınız tefrikaya düşmeyiniz şu partiydi bu partiydi falandı falandı diye gavur oyununa gelmeyiniz yol tek ve önder birdir kainatta yol Allah'a giden yol ve en haza sıratı mustakimen Valla tetmül suble, fetafırka biküm an sabili. Muhakkak ki en doğru yol, işte Allah buyuruyor, işte sıratı mustaqim, İslamın fil dişi caddesi. Müslümanlar duyuyorsunuz, değil mi? İslamın fil dişi caddesi. Ve ne hâda sıratı mustaqimen, fettabiuğu ona tabi yolunuz. İçinizde en günahkar kardeşinizim Konyalılar, aziz cemaat İçinizde en günahkar kardeşinizim Yalnız bir şeyi söyleyeyim İnancım şu ki Kıyamet sabahına kadar ömrüm olsa Bin defa ölsem, tekrar gelsem huzurunuza Dünyada hayat, ömür yaşasam bir tek yol biliyorum kurtuluş için Allah'ın yolu, Kur'an'ın yolu, Resulullah'ın yolu, Mevlana'ların yolu, Muhihdini Arabilerin yolu, Hacı Bayramı Velilerin yolu, Akşemseddinlerin yolu. Muhterem Müslümanlar yukarıya doğru gidiniz sahabenin, tabiinin, eyime müştehidinin yolu. Bakınız Rabbimi şahit getirerek söylüyorum Müslümanlar. Yarın mahşerde Rabbim sorarsa ben Konyalı kardeşlerime yolun çıkarını söyledim ve gösterdim Allah'ım diyeceğim. Tamam mı? Şahit misiniz? Bunun dışında Allah'a giden yolun dışında Resulullah'ın getirdiklerinin dışında Hazreti Kur'an'ın tespit buyurduğu nizamın ve ahkamın dışında Yollar Şarampola gider Helate gider Vallahi felakete gider Ve sonu cehenneme gider Ebedi azap ve husrana gider Ama bizim beyimiz dedi ki falan Yok Burası sizin beyinizin diyeceği mesele değil sizin için diyeceği inşaatın yönünü şu tarafa yap, bu yolu şuradan geçir veya şu motoru şöyle çalıştır, bu işi şöyle hallet filan olursa mesele yok. Ama ebedi saadet istiyorsunuz değil mi Konyalılar? Memleketimiz ve dünyada iyi bir düzen, iyi bir nizam istiyorsunuz değil mi? Yüzünüz devamlı gülsün, aile ve yavrularınız size itaat etsin... Memleketimiz cennet vatan olsun arzu ediyor musunuz? Yol belli, lider belli, nizam belli ve men yuta illahi ve rasuluhu. Bil kimse Allah ve Resulüne itaat ederse. Feulayke. Bakınız muhterem Müslümanlar. iki kere 2 dört ne kadar kat iyiyse şu ışık nasıl elektrik düğme çevrilince elektriğin Meydana getirdiği ışık ise, kapının dışındaki nur nasıl güneşten geliyorsa, hiç bunda şüphe eden olur mu alemde? İçinizde bir tek fert çıkar mı? Bu ışık güneşten gelmez, güneşin ışığı değildir diyebilir mi? Diyemez. Öyleyse bu katiyette, Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, sen, sen misin? Hocam tabii benim. Bu ne kadar katiyiyse... Allah ve Rasûlü'ne itaat edenler için Cenab-ı Hak Kur'an'ında buyuruyor. فَاُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْ Minen اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ وَالصَّدِّق۪ينَ وَالشُّهَدَاءِ Salihin Allah ve Rasûlü'ne hayatı boyu itaat edenler, muhterem Müslümanlar. Allah ve Rasûlü'ne hayatı boyu ve her adım ve nefesinde, her iş ve amelinde... Kimseyi değil, ancak büyük rehberi, büyük necat ve ahlak ve fazilet sahibi, vesile-i hirkatimiz, önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz, her şeyimiz, Cenab-ı Fahri Risaleti önünde tutarak itaatte bulunursa, onlar kıyamet gününde peygamberlerle beraber olacaklar bir. فَاُولَٰئِكَ مَعَلَّذ۪ينَ اَنْ enamallahu aleyhim. Allah'ın kendilerine inam ettiği, ihsan ettiği, nurdan hülleler giydirdiği, alınlarını güleş güleş gibi parlattığı, manevi ve ilahi ve rabbani kanadı altında koruduğu, arşının altında hıfz ve muhafaza ettiği kullarından peygamberlerle beraber fe uleyke ma'allezine enama'allahu aleyhim minennabiyyin peygamberler ve sıddıkin Sıddık-ı Ekber Ebubekir'in Sıddık'ı gibi, İmam Gazaliler gibi. Muhterem Müslümanlar, enbiyanın enbiyanın halini tam yaşayan, onlardan aldığını hayata geçiren en büyük insanlar biliyorsunuz sahabe-i kiram. Bunlar içerisinden hepsi Sıddık da bilhassa Ebubekir'in Sıddık, hayatında Resulullah'a hiç itiraz etmeden bütün varlığıyla tasdik edip Amel eden büyük insan. Sonra bugüne kadar sıddıklar ola gelmiştir. Mesela İmam-ı Gazali için sıddikiyeti kübra sahibi deniliyor muhterem Müslümanlar. Eserleriyle, hayatıyla, ahlakıyla, faziletiyle insanlığa ışık tutmuş. Sadece ihyası, İhya'ul ulumuddin diye eseri, dört cilt eser. Bundan 30 sene evvel 17 yabancı dile tercüme edilmiş diye kürsüden söylerdik. Muhterem Müslümanlar, o gün bugün 30 senedir ne kadar çevrildiğini bilemiyoruz. Yani dünyada ilminin ışığı güneş gibi parlayan Mevlana'lar tekrar ediyorum memleketimizi ifade beyan bakımından da çok mühim Hacı Bayramı Veliler Akşemseddinler ve Emsali Büyükler ve Büyükler serisi muhterem Müslümanlar. Bunlarla kıyamet gününde beraber olacağız inşallahu teala. Sıddıklar. İstiyor musunuz Kapı Camii'nin muhterem cemaatı? Hocam, yani tabii biz Kapı cemaati olarak bunu mutlaka istiyoruz da istemeyenler de var. Ya... Siz zaman zaman cenneti teklif ediyorsunuz ama adam gazetenin köşesinde seneler evvel şöyle yazmıştı. Ben diyor cennete pasaportumu ücretsiz vize esseler gene gitmem diyor. Pasaportumu ücretsiz vize etseler cennete gene gitmem diyor. Üç beş hocayla softayla vakit mi geçer diyor. Sazendeler orospular, ayyaşlar, sarhoşlar, hayatım boyu arkadaşları hep cehennemde diyor. Bırakın beni gönüllü olarak cennete gideceğim, cehenneme gideceğim diyor. Ya muhterem Müslümanlar. Çok hayret ettiniz değil mi? Kapı Camii'nin cemaati. Çok hayret ettiniz değil mi? Ama gerçek bu muhterem Müslümanlar. Hani gargağın gagası Leşe alışmıştır diyor dedemiz Dedemiz, ecdadımız Nurlu eslafımız, büyük insanlar Asırlar boyu Ay yüzlü, güneş gönüllü Yıkanmış ruha sahip Çelik gibi, polat gibi imanıyla Beşeriyete önder olmuş dedelerimiz var ya Onların sözü bu Garganın gagası leşe alıştı mı Artık ona nefis tağımları ikram etmenizin faydası yok o sizin sofranızdan kalkacak, gene şurada bir leş bulacak, onunla yetinmeye, iktifa etmeye çalışacak muhterem Müslümanlar. Ve eğer biraz misalim fahiş olduysa da hoş görünüz ama realite bu, gerçek bu, hadise bu, vaka bu, olan bu. Bugünün dünyasında şanlı tarihimiz meydanda muhterem Müslümanlar. Şanlı tarihimiz meydanda Üç kıtaya imparator olup oturtan Ecdadımızın yolu Ahlakı, hilyesi, sireti meydanda Öyle olduğu halde Amerika'ya uşaklık Avrupa'ya yataklık Ondan sonra küfre imamlık etmek için Ellerinden yerini yapmak isteyenlerin hali muhterem Müslümanlar Ya Esefle söyleyeyim Kapı Camii'nin muhterem cemaati, esefle söyleyeyim bunların yeşermesi ve tutunmaları içimizdeki insanların yine vefasızlığından geliyor. Ya hani şu bir ay içerisinde Suudi Arabistan'da idam edilen dört kişiden dolayı verak parelerinde ver yansın ettiler ya muhterem Müslümanlar. Ya taharet bezi olma vasfından mahrum Verak parelerinde kağıt parçalarında Büyük puntolarla kahrolsun şeriat diye başlıklar atarak 15-20 gün yazdılar Hala da kuyrukları gene deviniyor ya muhterem Müslümanlar Bunlar bir yerde toplanıp şöyle diyorlarmış bakınız Yahu bu milletin dinine, imanına, mukaddesatına, her şeyine Bir aydır sövüyoruz Gazetelerimizin trajinde hiç düşme olmadı Ya haybim ya ya Bir aydır, bir aya yakındır Müslüman Türk milletinin Mukaddes mefhumların eşiğine durmadan işedik ve de kirletmeye devam ediyoruz. Ama gazetelerimiz gene aynen eskisinden daha çok satılıyor. Bilmem acaba eski hocalar anlatabildim mi derlerdi muhterem Müslümanlar. Tabii ben eski hocalar kadar becerikli değilim. Biz ahir zaman hocasıyız şimdi. Olabildiği kadar, yetişebildiğimiz kadar bir şey söylemeye çalışıyoruz. Kapı Camii'nin muhterem cemaati acaba bir şey anladınız mı bundan? Yani şikayet etmeye hakkınız var mı? Bunlar mukaddesatımıza sövüyor diye şikayet etmeye hakkınız var mı? Demek ki besleyen biziz. Bunları besleyen biziz. Mukaddesatçı, mukaddesatçı, şeriatçı yazarlardan Kardeşlerimizden bir tanesi, serzenişle hasta oldum, ölüme gidiyorum diyor. Niye diye sorduğumuzda verdiği cevap şu, yahu diyor, İmam efendi camiye giderken baktım, cebinde falan gazete diyor. İmam efendi camiye gidiyor, mihraba geçecek. Baktım, Türkiye'de Allah'ımıza, peygamberimize, kitabımıza, mukaddesatımıza en çok söven, her gün boy boy fahişe resimleri neşreden magazin gazetesi diyor cebinde Hayrola imam efendi kardeş diye sordum diyor cebinde gazete falan gazete Efendim 200 şu kadar kupona televizyon verecek de onun için okuyorum diyor Ve muhterem Müslümanlar Bu adamlar Müslümanların kaç kuruşa kadar dayandıklarını da anlamış olduk diye konuşuyorlar aralarında. Müslümanların şahsiyetlerini kaç kuruşa kadar sattıklarını ve satacaklarını da tespit ettik diyorlar. Anladınız mı? Yok. Yok. Ben istiyorum, ben istiyorum daha samimi bir Müslümanlık, muhterem Müslüman. Evet dinde zorlama yok. La ikraha fid din kat tabayyana'r rushtu min gay. Dinde zorlama yok. Halal ve haram, meşru ve gayrimeşru, meşru, nur ve zulmet belli olmuştur diyor Kur'an-ı Kerim. Ama ama <gülüyor> muhterem müslümanlar bu vatanımızda hem rızgımızı yiyip hem bütün nimetlerimizden istifade edip hem de ecdadımızın, eslafımızın bıraktığı bütün mukaddes mefhumlara, arşa dayanan kussi mefhumlara, Hz. Fahri kainatın getirdiği mübarek mefunlara bu kadar ağız dolusu salyalarını akıttıkları halde, Müslümanın şu tıynette yürümesi, insanı hem üzüyor, yerine göre kahrediyor, durgunluk getiriyor muhterem ünlüler. Gençler, gençler, tavsiyem ve en ciddi nasihatim çelik pençenizle habli metini hak olan Kur'an-ı Kerim'e ve sizi Allah'a götürecek olan Hazreti Muhammed'in sistemine ve çizgisine sımsıkı sarılınız diyorum. Yüce Rabbim bizi ve neslimizi kıyamet sabahına kadar dostların gittiği yolda daim kıl. Allah ve رسول'üne itaat edenler muhterem Müslümanlar kıyamet gününde Allah'ın kendilerine inam ve ihsan ettiği peygamberlerle beraber olacaklar. Sıddıklarla beraber olacaklar. Ve şühedai ve salihin şehitlerle beraber olacaklar. Topkapı Camii'nin muhterem cemaati dinliyor musun? Yatağında ölsen dahi eğer şeriatla amel ediyor ve eğer Hz. Muhammed'in getirdiğine Muhammedi sisteme sımsıkı sarılıyor yavrularını ona göre yetiştiriyor memleket ve milletine ona göre hizmet ediyorsan yatağında ölsen dahi Cenab-ı Hak seni mahşerde şehitlerle beraber haşredecek ve salihin salihlerle beraber bakınız ...bu alemde, şu hayatı faniyede... ...eğer bir kimse... ...Kur'an'ı şiar edinir... ...Hazreti Muhammed'in hayatiyetine... ...itiba eder, temessük ederse... ...kıyamette bu dört zümreyle beraber olacak diye... ...Allah müjdesi... ...muhterem cemaat... ...nebilerle, peygamberlerle beraber... ...Sıddıklarla, Sıddık-ı Ekberle... ...Allah dostlarının büyükleriyle beraber... ...şehitlerle beraber... Ve salihlerle beraber olacaklar. Ben size, muhterem Müslümanlar, ben size geçen derslerimden birinde söylemiştim, salihlerle beraber olmak dünyada ve ahirette en büyük mutluluktur. Onun için delikanlı evladım, arkadaş seçerken çok dikkat edeceksin. Memleket yavrusu arkadaş seçerken çok dikkat edeceksin koluna taktığın sır verdiğin kendisinden yardım dileyeceğin yerine göre bir kardeşin arkadaşını seçerken çok dikkatli olacaksın o arkadaş salihlerden olacak her sözü seni Allah'a ve Rasulüne ve saadete götürecek her haline baktığında ahlak ve faziyet öğreneceksin hatta Rasulullah'a göre Yanına oturunca Allah'ı hatırlayacaksın. Ya Resulullah arkadaştan bahsederken sohbet ettiğiniz kişiyi görünce yanına oturunca size Allah'ı hatırlatmalı diyor. Hali hali yaşantısı daha görüşünce muhtemel Müslümanlar ne büyük saadet o kimseye ki. Etrafına baktığınız zaman iyi dostlar seçmiştir. Hatta ecdadımız, dedelerimiz ne demişler? Söyle arkadaşını, söyleyeyim seni. Ölçü bu. Söyle arkadaşını, söyleyeyim seni. Ben bazen günün adamı olarak öyle diyorum. Okuduğun gazeteyi söyle, söyleyeyim sana seni diyorum. Hiç hiç şaşmaz. Okuduğun gazeteyi, eve götürdüğün dergiyi evladıyım masarı üzerindeki bulunan mecmuayı söyle bana senin ne adam olduğunu ve olacağını önümle sonumla söyleyeyim sana hatta latife olarak söyleyeyim mi muhterem Müslümanlar keramet falan değil ölçü olarak söyleyeyim mi sana kabirde ne olacağını mahşerde ne olacağını ötesinde ne olacağını da söyleyeyim sana keramet değil bu çünkü ölçüler belli ve açık muhterem müminler. Ya. Temutûne kemâ te'işûn ve tübâthûne kemâ temutun, ve tühşerûne kemâ tübâthûn. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Kabirdeki haliniz ona göre. Nasıl ölürseniz mahşerde öyle kalkacaksınız. Bir mümini tanıyorsunuz. Her halükârda pırıl pırıl yaşantısı var. Ne zaman yanından geçerseniz... Allah Allah Allah Ya hocam Demek hep Allah diyeceğiz öyle mi? Tabi ya Tabi ya Çünkü her şeyimiz onun bir saniye bıraksa gittik demektir. Bir saniye. Muhterem Müslümanlar şu gördüğünüz düzen var ya şu gördüğünüz düzen. Bütün edramıyla bu kainat yaratıcının bir saniyelik bırakmasıyla kömür kesilir. İnsanoğlu. Bakınız ne güzel konuşuyoruz kuvvetli kuvvetli söylemek istiyoruz. Ahkam kesiyoruz falan. Tabii Allah ve Resulüne Kur'an'a dayanarak keyfi olmaktan mevla cümlemizi muhafaza buyursun. Muhterem müslümanlar, şurada şurada çalışan bir şey var. Allah Allah Allah diyor. O dur dedi mi durur. Ben de böyle kalırım. Bir kelime dahi ilave etmem üzerine mümkün değil. Demek hocam Rabbimize bu kadar muhtacız öyle mi? Benim bu söylediğim hikaye bundan milyar kat daha fazla muhtacız Allah'ımıza. Nurumuz ondan, sürurumuz ondan, saadetimiz ondan, yolumuz onun yolu, her şeyimiz. Kul kullüm min indillah. Öyle mi hafız efendi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk kul kullüm min indillah. Muhammedim söyle onlara. Onların nail oldukları her şey Allah'ın nezdindendir. Yani. Onun için ez hudayet çareh'est ez ni çareh'est ez ve sta aşk eri büyük mürşit Mevlana Celaleddin Rumi öyle diyor. Çare Hudang'dandır. Rabbindendir, yaratanındandır, Allah'tandır diyor. Ezkut <Sessizlik> ni, sofrana koyduğun ve yediğin o lokmalardan değil diyor. O lokmanın bir tanesi Allah eğer istemese boğazına durur, hayatına hatime çeker. Tamam mı? Bir lokma. Kıkık diye başlıyor, su da geçirmiyor, su da duruyor bazen. ...ve nihayet hayatına hakime çekiyor... ...hatime çekiyor... ...şu halde muhterem Müslümanlar... ...bütün saadetle yolunda çare... ...hudağındandır diyor... ...çare has... <Gülüyor> muhterem Müminler... ...Konya'mızda... ...Mevlana Celaleddin'i... ...Rumi haftası için... Evvelki, ...evvelki gün gazete yazıyordu... ...toplantılar başladı... ...valilikte belediye başkanları... ...Konya'nın seçkinleri toplanıyorlar aralıkta 16 17 Aralık'ta olacak şebi arus için bugünden hazırlıklar. Mevlana Mevlana Mevlana ne güzel şey. Mevlana'dan bahsetmek, aşk erinden söz açmak ne güzel şey. Ama haftalarını tertip et tertip etmek, şebi bir arus da neyzenleri dinlemek, dinlemek, semazenleri seyretmek kafi değil. Mevlana'nın sözüne gönüllü kulak vermek ve izini izlemekle ancak adam olacaktır. Yoksa Mevlana haftaları hiçbir şey çıkmaz. Evet. Mevlana gibi mümin olmak. Gençler, aziz cemaat. Mevlana gibi aşk eri olmak. Mevlana gibi Allah sevgisiyle dolmak. Ya... Onun için Mevlana ikinci mısrada öyle diyor. Çare her ezdi nüv ez Çare dindendir. İslam'dandır. Ve tağut ni şeytandan, puttan değil diyor. Devam ediyor. Ey ki sabret ni ez nazu'nayım. Sabın çurdarı, sabur çun Allahu Kerim. Bak Konya'lı kardeşim bak. Yeşil kubbenin altındaki koca aşk eri koca murşit ne diyor? Ey ki sabretnist eznazu naim sabır şun darisi Allahu Kerim. Ey dünyada cekede de pantolona elmaya armuda yemeye içmeye sabre demeyen kul bunları halk edip lütfeden Allah'ın ayrılığına nasıl sabrediyorsun diyor. Ey bu da üçüncü beyti Mesnevi'nin ''Ey ki sabretnis dün, ez dünyayı duun, sabır çündar izi nimel mahidun, ey bu alçak ve adi dünyaya sabredemeyenler, dünyanın şusuna busuna karşı ayrılığına tahammül edemeyenler, nimel mahidun yani bütün nimetleri arıza döşeyen ve arıza ayağınızın altında size müsahhar kılan Allah'u Zülcelal'in ayrılığına nasıl sabrediyorsunuz?'' diyor gençler. Allah'tan ayrılığa sabretmek balığın suya sabretmesinden çok daha zordur. Susuz balık yaşar mı? Deryadan balığı çıkarıp da karaya koysanız ne kadar hayatı olur? Öyleyse Allah-u Zülcelal'in eltafına, nimetine, devletine, saadetine alışkanlığımız varsa o nimeti bize bahşeden yüce Rabbimize karşı kulluk borcumuzu eda edeceğiz ki mahşerde Allah ve Resulüne itaat edenler Tekrar ediyorum, Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olacaklar. Fhasuna üla ikerafika. Bunlar ne güzel dostlardır. Kur'an böyle diyor Müslümanlar. Fhasuna üla ikerafika. Bunlar ne güzel dostlar, ne güzel rafikler, ne güzel arkadaşlar bunlar. Delikel min Allah Bu fazıl, bu kerem, bu hidayet ve inayet Allah tarafındandır ve kefa bilahi alima. Allah-u Zülcelal her şeyi bilen ve karşılığını dünyada da, kabirde de, mahşerde de, ötesinde de veren Cenab-ı Halik-ı Zülcelal'dir. Muhterem Müslümanlar, öyleyse bugünkü dersimizden mukaddim olarak şunu anlamış olduk. Saadet istiyor muyuz? Selamet istiyor muyuz? Huzur istiyor muyuz? Refah istiyor muyuz? Dünyada melek, melek hayat. Bir insan olmak istiyor muyuz? Ölürken Gülerek ölmek istiyor muyuz? Mahşerde arşın gölgesinde Fahri kainatın Livaül ham sancağı altında olmak Mevla'nın lütfuna mazhar olmak Sıratı geçmek Cennete ve cemale ermek istiyor muyuz? Allah ve Rasulüne itaat edeceğiz Muhterem Müslümanlar Bakınız Peygamberi Zişan Efendimize de kulak verelim Cennete giriş Ebedi kurtuluş Gayelere erişim yolu nereden geçiyor? Bakınız Allah'ın Resulü nasıl buyuruyor? Men ekele tayyiben ve amile fi sünnetin ve eminennazü bevâ ikahû dekhalel cennâ. Yol açık. Müslümanlar, yol çok açık, çok. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Men ekele tayyiben. Bir kimse eğer temiz lokma yerse, herhalde iş oradan başlıyor Müslümanlar. Yani halal kazanıp alın teri el emeği yiyecek ki kan bozulmasın. Devlet hakkı, millet hakkı, komşu hakkı, mümin hakkı, Hayvan hakkı ve hak ve hak. hakkı da var bunun içerisinde tabii muhterem Müslümanlar. Bütün haklara riayetle hiçbir kimsenin zimmetine el uzatmadan ne devlet ve ne milletin hakkını üzerine geçirmeden alın teri el emeğini yerse tıyıp lokma temiz lokma sofratına koyduğu zaman muhterem Müslümanlar sofrasına koyduğu zaman Şöyle bir bakıyor, ''Ya Rabbi sana sonsuz hamd ediyorum, yolum faizden geçmiyor, yolum kul hakkından geçmiyor. Ekiyor, biçiyor, kaldırıyor, yavrularıma yediriyorum veya sabahleyin kalkıyorum, ''Bismillahirrahmanirrahim, şakır şakır abdestimi alıyorum, cemaate gidiyor namazımı kılıyorum.'' Yavrularımla halal kazancımla kahvaltımı yapıyorum, dükkanımın kepengini Bismillahirrahmanirrahim diye kaldırıyorum. Akşama kadar kimsenin keyfi için yalan ve yanlış söylemeden her şeyi doğru ifade ederek kısa ve öz konuşarak fiyatı beyan edip Alışverişimi yapıyorum. Akşam kasamı çektiğim zaman, çekmecemi çektiğim zaman ne toplanmışsa Rabbim senin verdiğine sonsuz razıyım. Bereketini halk et diyorum. Kimsenin servetinde, malinde gözüm yok. Evine dönüyor. Öğleyle ikindiği kapı camiinde kılıyor. Akşamını mahalle camiinde kılıyor. Yatsısını komşularıyla beraber kılıyor. Muhterem Müslümanlar. Ömrü böyle geçmiş. Men ekele tayyiben. Temiz ve tıyb. Kan bozuluyor. Kan bozuldu mu kalp bozuluyor. Çünkü kalp kanın pompasıdır. 24 saat o pis kan, bozulmuş kan o kalpten geçerken kalbi karartıyor ve şeytanı artık... Dedikodu ve vesvesen vesvese mahalli haline. Muhterem Müslümanlar sinek kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete hocam. Hepinizin bildiği şey. İç sineği, kurt sineği nereye yumurta kor? Kokmuş ete. Şeytan nereye hortum atar? Nereye yumurta kor? Kokmuş kalbe. Haram lokmayla kararmış kalbe yanaşır Muhterem Müslümanlar. Ya. Doğsun nasihati darılma yok muhterem mümkünler. Evet. Eğer bir kalp halal lokmayla parıl parıl parlıyorsa 24 saatin 24'ünde az dediğim gibi Allah Allah Allah Allah diyorsa muhterem Müslümanlar ya ne büyük seadet. Ne zaman kalbini yarsanız 24 saatin hangisinde içini açsanız Allah var Muhterem Müslümanlar Hani bir dostumun sözü Ben size onu duyurmak isterim Muhterem Müslümanlar Bir dost sözü Künme Allahi ve la Tübali diyor Allah ile beraber ol Gayriyi aldırma Tamam mı? Allah ile beraber ol. Kalbinde 24 saat şu kadar milyon dakika, saniye ve nefes kalbinde Allah olsun gayriyi aldırma. Hazreti Ömer, Hazreti Ömer bu kadarına da razı olmuyor. Koca Ömer, "Levkane ba'di nabiyun le kana Ömer bin muhatabı." Benden sonra peygamber gelse Ömer olurdu hitabının muhatabı O kadara da razı değil Masasının üzerine yazmış levha olarak Her giriş çıkışta Bugün Allah'ın için ne yaptın ya Ömer Ya Bugün Rabbin için ne yaptın ya Ömer yazılıymış Duyuyor musunuz efendiler Hz. Ömer gibi bir zat İslam'ı kabulünden sonra yaptığı her işi Allah için yapan insanlar bütün sahabe-i kiram hatta isterseniz gerçi ders kalıyor ama burada Hazreti Ali'den de bir latife arz edeyim bakınız. Hazreti Ali biliyorsunuz Cihari Yari Hüseyin'in Allah Resulü'nün dört büyük dostunun dördüncüsü Şer'i Sıra'da öyle Aliül Murtaza radıyallahu anhu ve arzahu bir harp sahasında düşmanla ikili çıkışıyorlar. Sonunda tutuşuyorlar böyle kemerlerinden. Hazreti Ali ya Allah deyip tuttuğu gibi sırtını yere getiriyor ve göksüne oturuyor. Zülfikarı da tam kıtların üzerine dayıyor. Tevhidi oku, şehadeti oku, İslam'ı kabul et, başını da ebedi hayatını da kurtar diyor muhterem Müslümanlar. O anda Mevlana'mızın mesnevisini de geçiyor kazıya. Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor. Kafir pehlivan Hazreti Ali'nin yüzüne tükürüyor o anda. Hazreti Ali'yi bıraktı diyor düşmanını. Hasmını bıraktı ayağa kalktı diyor. Tabi o kafir pehlivan da ayağa kalkıyor. Ya Ali hayatımda duysam inanmam. ...benim gibi bir pehlivanı basakladıktan sonra... ...kalkıp serbest bırakıyorsun beni öyle mi diyor? Ey diyor bizim peygamber efendimizin bize tembihi... ...bizim peygamber efendimizin bize tembihi... ...öldürdüğümüzü... ...öldürdüğümüzü Allah için öldürürüz biz diyor... ...sen ki yüzüme tükürdüm nefsim kabardı diyor... O anda öldürseydim nefsim için öldürecektim seni diyor. Onun için serbest bıraktım diyor. Ya Ali demek İslam bu öyle mi? Ey vallahi bu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhterem Müslümanlar. Evet Harekatımız ve sekenatımız Nefsimiz Nefesimiz her şeyimiz Evlatlarımızı Yetiştirirken Boylarını okşamamız başlarını Okşamamız sıvazlamamız dahi Allah için Olacak Allah için. Oğlum Yetiştiriyoruz filiz fide Yeni yapraklanıyor çiçek açıyor Oğlum evladım Allah için büyüyeceksin, Allah için yaşayacaksın, Allah için cihad edeceksin, Allah için evleneceksin, Allah için ünvan ve etikete sahip olup tahsil yapacaksın, Allah için ömür boyu hizmet edeceksin, ölürken rahat ölmek için Allah diyerek öleceksin. Muhterem Müslümanlar, bizim Bizim sistemimizde Allahsızlığın yeri yok muhterem Allah. Ya Duyuyor musunuz? Kapı Camii'nin muhterem cemaatı. Bizim yolumuzda, bizim sistemimizde Allahsızlığa geçit yok. Yaptığımız her şeyi, hatta muhterem Müslümanlar Allah'ın Resulü böyle beyan buyuruyor. Men ehabbelillah ve ve ve men'alillah. Fakat istekmel iman. Bakınız bir kalpte iman nasıl yeşerilmiş. Gençler, delikanlılar. Bir kimse sevdiğini Allah için severse, "Ahmed'i seviyorum." diyorsun. Niye seviyorsun? Köklü imana sahip, Kur'an'a sımsıkı sarılmış, tavizi olmayan gerçek bir mümin. Onun için seviyorum. Men lillah Allah için severse ve lillah Allah için buuz ederse falanı niye buuz ediyorsun şeriat düşmanı efendim diyor. Ya Kur'an'ı öpüp alnına koyuyor içindekini inkar ediyor diyor. Eşiğine işiyor diyor. Ya ya onun için buuz ediyorum diyor. Muhterem hemiler hayır hayır biz İmanın samimiyet Olduğuna inanıyoruz Müslümanlar kıymetli kardeşlerim iman ve İslam'ın İhlas ve samimiyet Olduğuna inanıyoruz Mevlana dergahında bir levha var İsterseniz bir gidiniz Bakınız oraya hem Hazret Pir'e Fatiha okumaya vesile olur Mevlana dergahında bir levha var Ya olduğun gibi görün Ya göründüğün gibi ol Diyor 47 senedir size düşündüğüm gibi söyledim ve Allah şahit mahşede huzuruna çıkacağım söylediğim gibi düşünüyorum muhterem Müslümanlar. Eğer bir milim farklı olursa helak ve kahrıma inanıyorum. Tamam mı? Yani tabii bana verdiğin bir notun var. Gerçi Cenab-ı Hakk'ın kulum demesi esas da ne verdiysen o. Şaşmaz. Evet. Düşündüğüm gibi söylüyorum, söylediğim gibi düşünüyorum. Tamam mı? Buğz ediyorum filana ne için? Allah ve Resulüne düşman olduğu için, Allah ve Resulüne asi olduğu için, Kur'an ve sünnete ters döndüğü için, yön çevirdiği için buğz ediyorum. Yoksa menfaat -ı... Yok yok yok muhterem Müslümanlar Bunlar çok sonra gelen şeyler. Men ahabbelillah Allah için severse bir kimse. Ve ebgallallillah Allah için buz ederse. Ve atalillah verdiğini Allah için verirse. Bugün bugün gene verin diyeceğim muhterem Müslümanlar. Kusura bakmayın. Zaten bir buçuk aya yakın bir zamanım kaldı. Geçen cumalarda size... Anadolu İmam Hatipoğlu Okulu Merkez İmam Hatip Okulu'nun rahat etmesi ve memleket evladının ağlayarak dönmemesi için Haydi yardım edin bakayım demiştim muhterem Müslümanlar Konyalılar Mevla hepinizden milyar razı olsun O cumada Konya tarihinde zirve bir yardım 4,5 milyar toplanıvermiş Bugün de, bugün de Hoca Cihan, Hoca Cihan İmam Hatip Okulu inşaatı. geçen gün gezdim. O cumada 5 milyon vermiştim. 1 milyon daha ilave ediyorum muhterem Müslümanlar. Yani söylediğimle amel etmiş olmak için. Çünkü ben amel edersem cemaatime tesir eder. Ben amel etmez de sadece verin verin der kürsüden inersem sözüm az tesir eder. Ben bunu 47 yıldır tecrübe ettim Evet verdiğim 5 milyona 1 milyon daha ilave ediyorum Mevlayı Mütalim lütfederse Hoca Cihan İmam Hatip Okulu Dün değil evvelki gün Milli Eğitim Bakanlığı Din İşleri Dairesi Genel Müdürü kardeşimiz de buradaydı İki İmam Hatip'in müdürleriyle beraberdik Ve dünkü aldığımız haber 3000'i geçti kayıt hocam diyor Evet İmam Hatip'e kayıt 3000'i geçti diyor ve İmam Hatip idarecilerinin bütün derdi bina işi ne yapacağız yapacağız öğretmeni hocayı bulacağız ama yer olmazsa nasıl alalım hocam diyorlar ben de Konyalı kardeşlerime meseleyi getiriyorum evet icap ederse Ceketleri, partisileri, kaftanları, vereceğiz cübbeleri, İmam Hatip'e gelen yavrularımızı ağlayarak döndürmeyeceğiz Konyalılar. Evet. Hoca Cihan, İmam Hatip, lütfedin, arabanıza binin. Yüzde arabası olan kardeşlerimsiniz. Hoca Cihan'ın şöyle kenarında, sile yolu tarafında, meydanlığa yapılmış etrafı da gayet açık. 53 derslikli, 53 derslikli imam Hatip Okulu hizmete hadır. 2000'ini bu taraftaki büyük bina, 1000 tanesini de orası alacak inşallah. Memleket evladından bu sene müracaat getiren 3000 evladımızı ağlatmayacağız inşallah. Ve Konyalılar şunu söylüyoruz ki rahatlıkla bu kervan kıyamet sabahına kadar yürüyecek inşallah. Dünkü gazetelerde, dünkü gazetelerde Türkiye'deki 200 gönüllü kuruluş Türkiye'deki 200 gönüllü kuruluş Toplantı tertip ediyor Başlık olarak Beyanlarının başı bu İmam hatiplere ihanete Kimsenin kudreti ve gücü Yetmeyecek diyor Konyalılar İmam hatiplere Kur'an kurslarına İlahiyat fakültelerine Kimsenin gücü yetmeyecek Uzanan eller kırılacak Kötü söyleyen dilleri Kudretullah kökünden sökecektir teala. Niye e Oralar Oralar fazilet mektepleri Oralar fazilet mektepleri Oralardan yetişen yavrular Eli tabancalı eşkıya değil, melek, haslet, memleket evladı olan O birini, içinizde genç evlatlarımız olur, hocam ben normal liseye gidiyorum, siyasala gideceğim, tıbbiye gideceğim, ben yok muyum diyen, memleket evladına, yavrularıma da onu söylemek istiyorum. Hayır, öyle demek istemedim. Diğer okullarda da, Allah yolunda yürüyen, sağlam aile terbiyesi alan muhterem Müslümanlar, Dördüncü, beşinci sınıflarda din dersi var zaten. Orta ve silsilerdeki din dersinde benimseyerek yaz tatillerinde Kur'an'ı okuyup iman ve İslam'ını hazmeden memleket yavruları benim gözümün bebeği, bedenimdeki ruhum mesabesindedir. Hiçbirinizi daraltmış olmayayım. Tamam mı? Ama hocanız, kardeşiniz olarak ben şöyle diyorum. Kur'an kursları, imam hatipler ve ilahiyatlar muhterem sunalar. Diyanet İşleri Başkanı geçen gün Erzurum'da beyanda bulunuyor. 14.000 kadar şarkta din adamına ihtiyacımız var diyor. Şarkta Güneydoğu'da 14.000 din adamına ihtiyacımız var diyor. Kadrolarını alıp bu okumuş efendileri oraya vazifelendirmemiz gerekir diyor. Muhterem Müslümanlar onun için biz işte ilahiyat diyoruz. Ve şöyle de söylemek istiyoruz. Şarkı ve Güneydoğu'yu eşkıya ve canilerden temizlemek gerekir ki temizlemek gerekir ki oraya giden evladımız canından, malından, her halinden emin olarak rahat vazife yapabilsin. Hocam bunun çaresi ne? <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Bunun çaresi baş koparmak değil. Bunun çaresi o, o itiraz eden şımaran başlara ve kalplere İslam'ın nurunu götürebilmek. İslam'ın nurunu. Eğer şarka, eğer güneydoğu'ya İslam'ın nurunu götürebilirseniz, iman ve aşk götürebilirseniz, İlahi mesuliyet du duygusu ahiret inancı götürebilirseniz 24 saatte halledersiniz 24 saatte. Ey hocam bu birden olur mu böyle? Su değil ki bardakla içiresin. Tabii. Tabii. 80 senedir mukaddesata sövmeyin. Bugün acılarını çekiyorsun ve necip milletine de şektiriyorsun. Ama bugün biz Dinin İslam'ın Kur'an'ın Hazreti Muhammed'in nurunun Hayata hakim olmasını Söyleye söyleye söyleye Oturtacağız arzın merkezine kadar oturtacağız inşallah O vakit cennet vatan Muhterem Müslümanlar O vakit cennet vatan Edirne'den Hakkari'ye Kars'tan Muğla Ve Mutavarıncı'ya kadar İmanla, aşkla, sevgiyle dolu olacak Allah'ın inayetiyle. Hani iç barış diyorsun ya. Ciyak ciyak bağırıyor iç barış, iç barış diye. İç barış imanla, iç barış sevgiyle, iç barış Kur'an nuruyla, iç barış Allah ve Resulüne itaatla, iç barış ar arzdan, arştan uzanan vatesu mu bihablillahi cem'an ve la Havli Metin Hakkı hep beraber 65 milyon. Hadi bir buçuğunu çıkar. Bir buçuk millet var içimizde. Muhterem Müslümanlar onu çıkar bir tarafa. Ama 64 buçuk milyonluyla bu millet o vakit tek vücut halinde. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler. Diyeceğiz muhterem Müslümanlar. Dedikodu kargaşa, ihtilaf, tefrika bir şey kalmayacak. Çünkü topyekunumuz söz verdik. Allah'a ve Resulüne itaat ediyoruz ve kıyamet gününde peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olmaya söz verdik değil mi Kapı Camii'nin cemaatı? Öyle olunca cennet ve saadete giden yolu Resul-i da dinliyorduk. Men ekele bir kimse halal yerse ve fi sünnetin hayatı boyu sünneti Muhammed ile amel ederse. Şimdi ben kardeşlerime birer birer soruyorum, işin, amelin, ahlakın her halinde Muhammedî misin? Efendim, Muhammedî misin? Yani şiarın dört taraftan hangi taraftan baksanız bu mümin Hazreti Muhammed'in ...hasletlerine sahip... Eh, ...ve amire sünnetin... ...sünnetle amel ederse... ...muhterem cemaat dikkat buyurunuz... ...ve eminen nasü bevâikahu... ...insanlar da şerrinden... ...kötülüğünden emin olurlarsa... ...bir kimsenin... ...aziz cemaat... ...cennete girmek... ...selamete girmek... ...cemal görmek ve dünyada... ...saadetli bir yola... ...şuru etmek girmek ancak bu üç şeyle mümkün veriyor. halal yemek sünneti Muhammed ile amel etmek ve eminen nasü bevai kahu dikkat buyurunuz sağındaki solundaki ömür boyu komşusu arkadaşı herkes elinden ve dilinden de emin olurlarsa de halal cenne bu kimse cennete girer diyor Peygamber Efendimiz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine sahabeden biri kalkıyor. İnne hadha fi ummetike el-yevme ya Resulallah. Sahaben içerisinde, önündeki ümmetin içerisinde çoktur bu bugün bunlar ya Resulullah. Yani bu üç şeyi amel eden çok. Peygamber Efendimiz buyurdular: "Ve fi ba'di" benden sonraki gelen batınlar karınlar ve kavimler içerisinde de bunu yapanlar olacak. Onların yolu doğru cennet ve saadet'e gider diyor Peygamber Efendimiz evet. Sallallahu Aleyhi Muhterem Müslümanlar, ezanımız okundu. Buna şu kısa hadis-i şerifi de ilave ediyorum bakınız. Allah'ın Resulü buyuruyorlar. "Kullu ummeti yedhuluna'l cenneh illa eba." Hani zaman zaman size latife ederim muhterem Müslümanlar. Hocalar hep cemaatı cehenneme sokarlar falan diye. Dikkat ederseniz ben cemaatımı hep cennete götürüyorum ve her seferinde cennetin yolunu gösteriyorum. Hiçbirinizin kılının ateşte yanmasına razı değilim. Rabbim şahit. Resulü Zişan böyle buyuruyor. Kullü ümmeti yedhulûnel cennâ illa men eba. Ümmetimin tamamı ebedi kurtuluşa erip Cennete girecekler ve cemal görecekler. İlla men eba, ancak iba edenler, imtina edenler müstesna diyor Peygamber Efendimiz. Sahabeden bir zat kalktı. Ve men eba ya Resulallah. Bu iba kelimesi anlayamadık ya Resulallah. Kimdir bu cennet ve nimet ve devlet ve saadetlerden mahrum kalanlar? Dikkat buyurunuz muhterem cemaat. Men ataani ani el cennâ ve men asani fekat ebe. bana itaat eden benim yolumda İslamla yürüyüp kuranla amel edip sünnete sarılanların hepsi cennete girecekler İmtina edip de <gülüyor> ya, hocam ya biz garpla bütünleşeceğiz ya hiç sormayın muhterem müslümanlığı ya. ne büyük iş yapacaklarmış görüyor musunuz garpla bütünleşeceklermiş ya ilmini al samalarda uç aya çık atomu sen keşfet nükleer denemeleri sen yap dünyada yegane göz bebeği en güçlü millet haline gel ama Avrupa ile birleşe bütünleşeceğiz ne bütünleşmek biz Müslümanız yahu Yahudi elbisesi bize gelmez kuzum. Bir Hristiyanın tapınağında biz ya Allah demeyiz, bizim mağbetlerimiz, bizim mimberlerimiz, bizim mihraplarımız. E hocam o zaman olduğunda şöyle, muhterem müminler, biz Allah'ımız lütfetsin, bir buçuk milyar ve 57 İslam devletiyle birleşmek istiyoruz inşaAllahu Teala. Bir buçuk milyar ve 56-57 İslam devleti, bir buçuk milyar baş bir buçuk milyar akıl, bir buçuk milyar kalp, bir buçuk milyar güç ve kuvvet ve bir buçuk... Haa, hocam işte sen böyle dediğin içindir ki bir tek seni kaba koyamıyoruz. Niye? Çünkü İslam birliği, İslam birliği, iman birliği, aşk birliği, ilahi sevgi birliği, arş birliği Allah'ın himayesi altında ve Resulü Zişan'ın... Muhammed'i neşesinde birlik ve beraberlik. Biz ömür boyu bunu söyledik ve söylemekle de ısrar edeceğiz muhterem Müslümanlar. Kıyamete kadar yol kavşaklarında tek istikamet İslam'a doğru, imana doğru, Kur'an'a doğru, Hazreti Muhammed'e doğru, cennete, cemale ve rızaya doğru. Sallu ala Rasulina Muhammed. Muhterem cemaatim, tekrar rica ediyorum, herhalde tahmin ediyorum bir daha söylemeyeceğim, zaten bu iş bu sene böylece kapanmış olacak. Hoca Cihan İmam Hatip okuluna cüzdanları şöyle bir daha bir silki verelim bakalım da, Rabb-i Kerem buyursun, dediğim gibi binlerce memleket evladı sizin şerefinize, sicin yardımlarınızla gözyaşı dökmesin ve ağlamasın inşallah gülerek tahsili ilmetsin ve gülerek memleketine ebedi hizmet versin inşallah buyurun aşk ile kelimeyi şehadet eşhedü en la illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü <Gülüyor> kelimeyi tayyibeyi münciyeyi mübarekesiyle mevla cümlemize ''Son nefesimizde gülerek çene kapamak nasib bu mukadder eyleyen, hakkı hak bülüp, hakkı ıttıbak, batılı batıl bülüp, batıldan içtinab beyleyen, zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye, hakkı hak bülüp, hakkın yolunda, Hz. Muhammed'in izinde cennete, cemale nail olan kullarına Mevla cümlemizi ilhak eyleye.'' Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatih